698. konu, istişare konusunda Hazreti Ömer'in beli bir hutbesi, Hazreti Ömer Medine'den çıktı, sırar denilen bir suyun üzerinde ordugahını kurdu, fakat halk Hazreti Ömer'in ne yapacağını bilmiyordu, İran'a doğru mu gidecek, yoksa kalacak mıdır, halk Hazreti Ömer'den bir şey sormak istediğinde Hazreti Osman'ı veya Abdurrahman bin Avf'ı gönderirdi, Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'in halife olduğu devrede redif deniliyordu, Redif, Arapça'da idarecinin arkasında olan kişi demektir. Araplar, reislerinden sonra riyaset makamına geçmesini ümit ettikleri kişiye redif derlerdi. Eğer Hazreti Osman ile Abdurrahman bin Avef, Hz. Ömer'den bir şey elde edemezlerse üçüncü kişi olarak Hazreti Abbas'ı gönderirlerdi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'den, kulağına hangi haber gelmiştir, ne yapmak istiyorsun, diye sordu. Hazreti Ömer, halkı namaza davet etti. Halk toplandı. Onlara İran'da meydana gelen hadiseyi haber verdi. Sonra halkın bu husustaki fikirlerini öğrenmek için onları dikkatle dinledi. Genel olarak halk git ve bizi de beraberinde götür dedi. Böylece Hazreti Ömer onların reyine girmiş oldu. Onları aniden terk etmek de istemiyordu. Ancak güzel bir şekilde onların reylerinden çıkış yolunu arıyordu. Onlara, hazırlanınız, savaş tedbirlerinizi alınız. Ben kesinlikle gideceğim. Ancak bundan daha pratik bir görüş ortaya çıkarsa o zaman mesele değişebilir, dedi. Sonra rey sahiplerine haber gönderdi. Peygamberin ileri gelen sahabilerinin hepsi yanına geldiler. Arap önderleri hep birlikte orada buluştular. Hazreti Ömer onlara, ''Bana fikrinizi söyleyiniz, ben gitmek istiyorum.'' dedi. Onlar istişare ettiler ve Hazreti Ömer'in bizzat savaşa gitmemesine karar verdiler. Hz. Ömer'e, ordunun başına eşabdan birini tayin et ve onu arkadan takviye ederek destekle, eğer fetih müyesser olursa zaten senin de sahabilerin de istedikleri budur, yok, eğer fetih müyesser olmazsa, o zaman onun yerine başka birini tayin eder ve yeni bir ordu kurarsın, senin bizzat ordunun başında bulunmaman düşmanın umudunu daha çok kırar, Allah Teala, bize vadettiği yardımı hiçbir zaman esirgemez, dediler, Hz. Ömer halkı bir kez daha namaza davet etti, askerler gelip toplandı, Hz. Ömer Medine'de yerine vekil bıraktığı Ali ile keşif kolu kumandanlığına tayin ettiği talhaya haber salarak onları çağırdı, ordunun sağ ve sol kanatlarına Zübeyör ile Abdurrahman bin Avfı kumandan tayin ettikten sonra kalktı ve şu beyi okudu, Ey insanlar, Allah, İslam üzerinde Müslümanları toplamıştı, kalplerin arasına ünsiyet koymuştur. İslam'da hepsini kardeş yapmıştır. Müslümanlar aralarındaki meselelerde bir vücut gibidirler. Vücudun bir parçasına isabet edenden, diğer parçaları da etkilenir. Müslümanlar bütün işlerini kendi aralarında istişare ile yapmalıdırlar. Müslümanların oyu ile yönetimi üzerine alan kimseye, bütün Müslümanların itaat etmeleri gerekir. Yönetimi üzerine alan da, Müslümanlardan görüş sahibi olanların görüşlerine uymalıdır. Ey insanlar, ben de sizlerden biriyim. Sizinle beraber gitmek için hazırlanmıştım, fakat içinizdeki görüş sahiplerinin tavsiyesi üzerine sizinle beraber gitmekten vazgeçerek Medine'de kalmayı ve ordunun başına bir başkasını kumandan tayin etmeyi daha uygun buldum.